Rabbil âlemîn. As-salâtu ve selâmü alâ seyyidil evvelîn vel âhirîn. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve âlifi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddîn. Amma ba'da. Fa Fa'lamu eyyuhal-ifam. Ve inna as-falel hadîsi kitâbullah. Ve as-falel hediye hedi ve külle muhtesin bildah ve külle bildatin balale ve külle balaleti mesahib hafifler ve biz senedil muttalil idan Nabi sallallahu aleyhi ve sallama. Annu kah. Ekrim el kubze. Fainnallah ekramhu. Sıman ekrim el kubze. Ekramhu Allah. Radakar Rasulullah. Fi maqal Aziz ve Muhterem Kardeşlerim Allah'u u Teala Hazretleri ibadetlerinizi kabul eylesin. dileklerinizi ihsan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını ramuz Hadis" Ehadis isimli hadis kitabının 81. sayfasından okumağa devam ediyoruz. Bu hadislerin başta okunmasına izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'in ruhu pâki için hediye olmak üzere. Sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye. Cümle enbiya ve mürselin ve evliya Allah'ın ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve mürebbileri olan ülema amilin âmilîn ve rese enbiya meşayih-i ruhlarına ve onlara tabi halifelerin, müritlerin, mühiplerin ruhlarına ahirete geçmiş olan analarımızın, babalarımızın dedelerimizin, nenelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, yaranımızın ruhlarına hediye olsun diye. Bilhassa okuduğumuz eseri hazırlamış olan Gümüşhane'de hocamızın ve bu eserin içindeki hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ravilerin ve alimlerin ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldeleri huzur içinde yaşıyoruz buralarda. Allah Allah diye diye Allah rızası için cihat ederek etmiş olan fatihlerin, gazilerin, mücahidlerin, şehitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Cümle hayrat-ı sahiplerinin ruhlarına ve hasreten şu caminin yapılmasına, yaşamasına yardım edenlerin geçmişlerinin ruhlarına hediye olmak üzere. Ve biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına muafık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti yolunda yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarına hediye edelim öyle başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Bu bakımda okumuş olduğumuz Hadis-i Şerif ekmekle alakalı malumat veriyor bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki ekrimul hubze ekmeğe hürmet ediniz ekmeğe ekmeğe saygı gösteriniz ikramda bulunur fe innallâhe ekremuhu çünkü Allahu Teala Hazretleri onu aziz kılmıştır ve men ekremel hubze ekremahullah kim ekmeğe hürmet ederse onu aziz tutarsa Allah da onu yükseltir aziz kılar Mal. Bundan sonraki hadis-i şerifi de okuy aynı mevzuda. Ekrimul hubze. Ekna hürmet ettiniz, izzet, ikram ve itibar ediniz. Fe inne hu min berekatis sema'i vel erk. Çünkü o göklerin ve yerin bereketinden hasıl olmuştur. Hemen ekele masafetenes suhrati her kimse ki, efendim Sofradan artanı, yere düşeni, artanı değil yere düşeni yerse, tevazu gösterip yere düşmüş deyip atmazsa, yerden alıverip de yerse, Gufirellehu, Allah onu mağfulet eyler. Bu iki hadis-i şerifte de ekrem, ekmeğe izzet itibar etmek gerektiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Hakikaten de ecdadımız bu hadisi şerife göre hareket etmişler. Bize de öğretmişler ki biz yerde bir ekmek parçası görsek öpüp başımıza koyarız. Ayak altında çiğnenmesine razı olmayız. Olmaz idik. Olmaz idik. Şimdi bizim fakülte zamanlar Cebeci tarafındaydı. Oradan bizim profesör yürümeyi severdi. Arka sokaklardan Kızılay'daki evine yürüyerek giderdi. Bir yurdun önünden geçerdik çöp bidonları, ağzına kadar ekmeklerle, yemeklerle dolu, çöp bidonları, nerede bu hadis, nerede o tutum, o zihniyet, her şeyimiz değişti, çünkü İslam'ın kadrini, kıymetini bilemedi, bu beldenin, bu ahalinin insanları, İslam'ın kadrini, kıymetini bilemedi, kendisi öğrenemedi, çoluk çocuğuna öğretemedi ve hal, durum değişti, ne olur? Allah-u Teala Hazretlerinin kulları çoktur. allah Teala Hazretlerinin beldeleri çoktur. Bu belde kadri kıymetini bilmezse Müslümanlar, Allah bir başka beldede bakarsın Amerikalıya, bakarsın Fransız'a, bakarsın İngiliz'e İslam'ın büyüklüğünü gösterir. O kadri kıymetini bilir. Akıllı adamlar çünkü. Her tarafı didik didik didikliyorlar, araştırıyorlar. Hatta bizim Kur'an'ımızı, hadisimizi, dinimizi, ahkamımızı bizim gibi öğreniyorlar. Bizden daha ciddi öğreniyorlar. Arapça öğreniyorlar. Bazısı da Müslüman oluyor akıllı olduklarında. Kimisi kimisi şöyle bir iyice öğreneyim de Müslümanları neresinden hançerleyebilirim, neresi zayıftır diye. Onun için öğrense de bir kısmı da o maksatla bile kilise vazifelendirse bile, maaşını verse bile sonunda dayanamıyor. Bu Müslümanlık hak din diye kelime işaret getirip Müslüman oluyor. Bizim eski terbiyemiz böyleydi. Ekmeğe hürmet tarzındaydı. Neden? Şu ekmeğin bizim elimize geçinceye kadar ne safhalardan geçtiğini bir düşünüyor biliyor musunuz? Bak ikinci hadiste semaların ve yerin bereketindendir diyor. Elbette öyle. Eğer gökten o şakır şakır şakır şakır bereketli yağmurlar yağmasa yerden o toprak o feyizi, o bereketi o tohuma yardım edip de vermese, o tohum, o buğday başak haline gelir mi? Düşünün şöyle bir, yeryüzüne gökten indiniz, ayda yaşıyordunuz, merikte yaşıyordunuz, atladınız, indiniz, ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, hiçbir şey yok burada. Şaşırır kalır insan, ama her şeyi Allahü Teala Hazretleri bizim emrimize musahhar kılmış. Şehzadenin güzel bir şeyi vardır. Gülistan'da diyor ki ebru mehu hürşidu felek terkaren yani yağmur, rüzgar, bulut, ay, güneş hepsi çalışıyor. Biz bir ekmek yiyelim diye. Güneş olmasa bu otlar büyümez, yağmur olmasa sararıp kalır, toprağın bereketi olmasa yine büyüyemez. Çok işler dönüyor da biz bu yemeği ekmeği yiyelim diye. Hatta diyorlar ki petrol kıymetli, bilmem demir kıymetli, çelik kıymetli, hayır, en kıymetli buğday. Her bir buğdayı olmasın bakalım insanların ne oluyor? Medeniyet falan para ediyor mu? Rusya şu kadar boşlanmış, Kanada'dan, Amerika'dan bu kadar buğday alıyor. Rusya'nın gırtlağını eline tutmuş Amerika, buğdayı vermezse aman dedirtiyor. Bak ne kadar... Ne kadar ehemmiyetli olduğu dünya ölçüsünde baktığı zaman işini içi yüzüne o zaman anlaşılıyor. İşte Allahu Teala Hazretleri şu kainatın her şeyini mühendislerin akılları ermeyecek kadar ince hesaplarla hesaplamış. Her şeyi en mükemmel tarzda yaratmış. Tebarek Allahu u asret Eğer şu dağların başlarında Allahu Teala Hazretleri göklerden şakır şakır suları indirmeseydi biz nasıl çıkartırdık suları oraları? Söyleyeyim bakalım. Hangi kuvvetle çıkartırdık? Ne, gücümüz yeter miydi? Denizden kaldırıyor suları havaya, rüzgara taşıttırıyor, üflüyor, ondan sonra dağların tepesinden aşağıya şakır şakır şakır şakır döküyor. Yani görmesek akılların alacağı bir şey değil. Görüyoruz da tabii karşılıyoruz. Bizim kabahatlerimizden, kusurlarımızdan bir tanesi de etrafımızda gördüğümüz şeyleri her zaman gördüğümüzden ehemmiyetine Rakıf olmama, ehemmiyetsiz sarmak. Şu yağmurun ne kadar mühim bir hasite olduğunu düşünebiliyor musunuz? Olmadığını düşünebiliyor musunuz? Efendim olmazsa kuyu kazarım. Ya kuyuda su da olmazsa? Gittik bir eve, arkadaşın evine. E buralarda su yok mu? Su gelmiyor mu? Gelmiyor dediler. E kuyu kazın. Hocam 20 metre kazdık, 25 metre kazdık, 30 metre kazdık. Yok. Yani olmayınca da olmuyor. E, olan da bazen çekiliyor biliyorsunuz. Yani allah Teala Hazretleri kullarının neye ihtiyacı varsa her şeyi ne ince hesaplarla halk eylemiş. Bu Buğday dediğimiz, Arfa dediğimiz, Mısır dediğimiz mahsulat da, hububat da böyle yetişiyor. Böyle yetiştiğine göre bizim de böyle emek sarf edilerek meydana gelmiş aziz bir şeyi, nimeti hürmetli, izzetli tutmamız lazım, el üstünde tutmamız lazım. Bu zamane çocukları, zamane insanları darlık görmedikleri için, harp darp görmedikleri için, sıkıntı, kıtlık nedir bilmedikleri için bunlar ekmeği alırlar, pabucunun bu çamurunu bile silerler. Çorabının, e, şey, ayakkabı, şey bilmem kaşığının, bilmem e, çatalının şeyini bile alırlar, buruşturup atarlar. Bilmiyor. Da, harp, kıtlık görmedi ki. Peygamber Efendimiz işte böyle buyurmuş. Ekmeğe izzet, ikram edin, hürmet edin. Çünkü Allah ona ek, ikram etmiştir, izzet etmiştir, onu şerefli kılmıştır. Kim ekmeğe hürmet ederse Allah da ona hürmet eder, izzet eder, ikram eder. Öteki hadis de ekmeğe hürmet edinir. Çünkü o semaların ve yerin bereketindendir. Besbellik onlar sayesinde oluyor. efendim. Ve o hürmetin bir çeşidini de altında söylemiş oldu. Şimdi Şahşı da bir yerden öbür tarafa giderken efendim kese kağıdının altı ıslanı veriyor adamın. O, arabada geliyor dur biraz acele edeyim falan derken kese kağıdı patlıyor altından dökülüyor elindeki şeyler. Şöyle bir yere bakıyor bir etrafına batınıyor utanıyor yürüyüp gidiyor yani düşeni toplamıyor. Utandı, utandığı için yani kibirinden gururundan toplamıyor. Ne var? Para vermişsin topla. Ezilecek ziyan olacak. Allah'ın nimeti. Toplamıyor, geçip gidiyor. E bunun gibi sofrada da bir düşer. Efendim, onu şey yapmazlar artık. Al, ne olacak? şöyle, bir tarafını üşürürsün, bir tarafını üşürürsün. Efendim, alırsın, yersin. Kim böyle sofradan düşeni yerse, Allah onu mağfiret eder, buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz. Sofra denilen, denilen şey nedir? Sofra aslında sefer için, Hazırlanan yol azlığı demekmiş. Sefer kelimesinden geliyor. Sofra kelimesi. Hani yola çıkınca insan tabii torbasına peynir, zeytin, ekmek bir şeyler koyar. İşte o sofraymış. Ondan sonra onların yenmesi için hazırlık yapılıyor. Yayılıyor etrafa. Oturuluyor başına. Yeniliyor. Ona sofra denmeye başlamış. Bizim bugünkü kullandığımız hale gelmiş manası. Yani sofra örtüsü dediğimiz manaya gelmiş. Aslında seferdeki Azık manas mıymış? Ekrimu athabi, tüm mellezine yeli nehum, tüm mellezine yelu nehum. Tümey yazarul hizbe ve yahleful mearu kabla en yustahlef ve yeshadu kabla en yusteshad. Sıman erada buhbuhat el cenneti ta alehi bil jamaate ve iya kum wal turka. Fınnı şeytana ma al wahide vehu min abad. La yxlwana rjul bimrätte, فإن سالسه الشيطان، ومن سرته حسناته وسائته سيئته فهو مُؤمن. Ahmed bin Hamdelden Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anhın rivayet etmiş olduğu, burada Ömer diyor ama galiba metinde İbn Ömer diye geçiyordu. Bir bakayım. Evet, Ömer Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte birkaç madde var. Birbirinden farklı. Bazı hususları Efendimiz bize talim buyurmuş. Birisi bu. Ekrimu ashabi. Benim ashabıma izzet itibar edin. Sümmellezine yeylunehum. Sonra onların peşinden gelenlere hürmet edin. Sümmellezine yeylunehum. Sonra onların peşinden gelenlerin peşinden gelenlerine de hürmet edin. Yani ashaba Ashabın peşinde gelenler tabiîn, in, tabiîne, tabiînin peşinden gelen etba'at tabiîn veya tebe'at tabiîn denilen üçüncü tabaka, bunlara hürmet edin, izzet edin, itibar edin buyurmuş. Neden? Peygamber Efendimiz'in zamanı asrı saadetti. Saadet mutluluk asrıydı. Allahu Teala Hazretleri alemlere rahmet olarak Peygamber indirmişti. Onun etrafında da Allah'ın Efendim beli kullarının en yüksekleri toplanmıştı her şeyleri Allah rızasıyla idi. Oturmaları, kalkmaları, ömürleri, işleri Allah rızasıyla idi. Onlar Allah'ın emirlerini öğrendiler, yaydılar dünyanın dört bir yanına. Onlar ahirete geçince arkasındaki nesil bu vazifeyi yüklendi. Ondan sonra arkasındaki nesil o vazifeyi yüklendi. Bizim dinimizin temeli, bilgileri hep onların çalışmaları, gayretleri sayesinde bize geldi. Şu oturduğumuz beldelere Ta daha sahabe zamanında geldiler. Bu Ahlat'a, Van'a, Azerbaycan'a, Diyarbakır'a, Şiir'te kadar ta Hazreti Ömer zamanında geldiler bizim Müslümanlar. Yani hemen daha ilk zamanda, çok asırlar önceden buralara ulaştılar. Onlar Allah'ın yıldızlar gibi, gökteki yıldızlar gibi kıymetli kulları, sevgili kullar Allah şefaatlerine nail etsin. Ashabına hürmet edeceğiz. Bak biz gayet rahatlıkla baş üstüne diyoruz bu hadis-i şerif. Böyle okunduktan sonra. Ama ashabına hürmet etmeyen insanlar var. Dil uzatanlar var. Tabiine hürmet etmeyen insanlar var. Dil uzatanlar var. Ondan sonraki nesillere dil uzatan insanlar var. Neden yapıyorlar? Dini bilmiyorlar. Edebi bilmiyorlar. Fazileti bilmiyorlar. Kadir bilmiyorlar. Sonra efendim Fazilet denilen şeyden nasipleri yok. İnsan bir kimse kendisine buyurun efendim dese, bir kapının önünde yol verse, dönüyor tanımadığı kimseye teşekkür ederim kardeşim diyor. Rica ederim siz buyurun diyor. Yok rica ederim siz buyurun filan. Bir teşekkür yani ne olacak? Sen de geçeceksin o da geçecek ama bir küçücük iyiliğe bir hemen teşekkür ediliyor. Birisi çıkarsa efendim bir efendim elinizde iki tane file var. Düşecek bir tanesi ah filan diye zorlanıyorsunuz. Birisi geliyor dur yardım edeyim. Ha Allah razı olsun, teşekkür ederim kardeşim, filan diyor. Bilmem, araban buzda kayıyor, kurtarmak istiyorsun, kurtaramıyorsun. Üç kişi, dört kişi geliyor, dur itiverelim, hadi bakalım hocam, yavaş yavaş, filan arkasından itiyor. Eh, iniyorsun, Allah sizden razı olsun, diyor. E polis durduruyor, dur bakalım, bakıyor, hocam bir eksiğin var mı? E, yok e, hepsi tamam yani, sigortası, şusursu, peki hocam sana itimat etmeyip de başkasına mı itimat edeceğiz? Buyur geç diyor. E ben de diyorum Allah senden razı olsun. Yani dine hürmetinden, yani bakıyor ki simadan, sakaldan, şeyden, iyi insan e bir teşekkür duygusu oluyor. Candan teşekkür ediyoruz. E şimdi bu zatlar dinimizin aslını, esasını bize nakletmeselerdi. Biz dinimizin aslını, özünü, esasını Allah'ın aslını öğrenmeseydik. Onlar bu beldeleri çarpışıp çalışıp fethetmeselerdi. Biz ne olurduk? Şimdi bu nimet değil mi? Biz yani burada bu beldeleri fetheden kimselere Efendim bir dua etmeyelim. Bir teşekkür borcumuz yok mu yani? Oturmuşuz. Oh! Efendim boğazın manzarası güzel. Aman efendim şu derenin safhasına doyum olmuyor. Aman şu dağ başının çamlarının havasına doyum olmuyor. Oh! Mis gibi havası var. Ya ne, kaç parayı aldım burayı? Ne kadar zahmet çektin? Başı Alnımdan ter mi damladı? Yok hocam işte biz böyle bulduk burayı. Kimden bulduysan ona teşekkür borçlusun. Onlar yardım etti, şey yaptı diye. Bilmiyorlar da ondan böyle bu eski büyüklerimize, din büyüklerimize, ashabımıza dil uzatıyorlar. Bir de onların arasındaki eski tarihi olmuş geçmiş hadiselerden dolayı taraf tutmuşlar. Efendim biz şu taraftanız, siz bu taraftarsınız. Boyuna bir çekişme, didişme. Şimdi bu hadisi şerifin davisi Hazreti Ömer Efendimiz. Nasıl bir insan? Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleriyle büyüklüğü sabit bir insan. Gelecek bir şeyde, biraz sonraki bir hadisi şerife, şerifte geçecek, dua ediyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e. Duası da tabi yerini buluyor. Şehit olarak öldüğü muhakkak. İslam'ın bütün Müslümanların hürmet ettiği, itibar ettiği bir halife olduğu muhakkak. Şimdi biz Fatih Sultan Mehmet diyoruz, Osman Gazi diyoruz, Birinci Murat diyoruz, İkinci Murat diyoruz, hani padişahtır diye izzet ediyoruz, itibar ediyoruz. E, Müslümanların padişahı olmuş yani bir ara bu Hazreti Ömer. Ama kimisi pabuç gibi dilini çıkartıp aleyhinde konuşuyor. Ya bu zat kötü bir kimse olsaydı Peygamber Efendimizin türbe saadetinde onunla beraber kabir arkadaşlığı aynı kubbenin altında yatmak şerefine erebilir miydi? Nasip eder de Allah? Ama aleyhinde bulunuyorlar. Olmaz. E biz tabi şöyle Müslümanlığa sonradan gelmişiz. Dedelerimiz Orta Asya'daymış. Dini öğrenmişler. Bakmışlar Müslümanların fırkalarına. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Dinlemişler. Ellerini vicdanlarına koymuşlar. Tertemiz kalpleriyle tertemiz kararlar almışlar. Elhamdülillah. Ehli sünnet ve cemaat mezhebilleri. Ne demek? Ehli deniz yani hadislere tabiiz, Bak bu hadis-i şeriflere itibar ediyoruz. Başımızın tacı. Bunları neden okuyoruz biz? Hocam tatbik ederim diye okuyoruz. Bunlar bizi bunlar bizi yetiştiriyor. Üniversite e, mezunu gibi oluyoruz bunları okuduğumuz zaman. Neler öğreniyoruz neler? Her her hadisten bir başka bir şey öğreniyoruz, bir başka seyiz alıyoruz. Yani böyle bir efendim fidanın topraktan seyiz alıp da büyümesi, boylanması, budaklanması, dallanması, meyvalanması gibi oluyoruz. Büyüyoruz, gelişiyoruz, meyvalanıyoruz, istifadelik insanlar haline geliyoruz bu hadislerden. Vel <gülüyor> cemaat, <gülüyor> ehli sünnetteniz, tamam, hiç kimse itiraz edemez, dinimizin aslı, esası Kur'an'dır, ondan sonra sünnettir, sımsıkış, iyi, doğru yoldaymışız. Vel <gülüyor> cemaat, cemaattenmişiz, yani tevad azam, büyük Müslüman kitlesinin doğru gördüğü yolda sapasağlam gidiyoruz. E bazısı çıkmış, sivri bir fikir ileriye sürmüş tek, az kalmış, hiç herkes bakmış, itibar etmemiş aleyhinde şu yanlıştır, bu yanlıştır diye sözler söylenmiş. Mu'tezile Fırkası çıkmış, bilmem Cehniye Fırkası çıkmış, şu çıkmış, bu fırka çıkmış, Fırakı Dalle, çeşitli dalalet fırkaları çıkmış, onlar itibar görmemiş, yan yan çıkmışlar, kaybolup gitmişler çöllerde. Büyük Cadde'yi bırakmışlar, Cadde-i efendim Muhammediye'yi bırakmışlar, Efendim sapmışlar sağa sola e, susuz kalmışlar çöllerde güneşin altında helak olmuşlar gitmişler. Ama biz ana cemaate bağlıyız kopmadan gidiyoruz. Onun da onun da tavizyesi gene Peygamber Efendimiz tarafından aman parçalanmayın aman bölünmeyin büyük gruptan ayrılmayın kim büyük gruptan ayrılır tek başına bir yol şey yaparsa cehenneme doğru tek başına ayrılmış olur. Şeytan efendim onu kapar diye bildirmiş. Ehl-i ve cemaatleriniz, elhamdülillah. E bir başka bir de çıkmış, diyor ki efendim işte o sahabe ile bu sahabe arasında şöyle bir münazaa olmuş, efendim ben şu tarafı tutuyorum. İyi ama, onlar geldiler geçtiler. Gel artık bırakalım, ne onun tarafları kaldı, ne bunun tarafları kaldı, hepsi ahirete geçti. Biz Müslüman olarak, işte Kur'an, işte hadis, sımsıkı birbirimize yapışalım. Hayır. Olmaz. İlle eski tarihi kini güleceğim. peki ama eski tarihi kini güleceksin de kime ne yapacaksın? Bana yapsan benim bir kabahatim yok, şuna yapsan onun bir kabahati yok. Yani kabahatlisi de gitti, suçlusu da gitti, mazlumu de gitti, mazlumu da gitti. Benimle ne uğraşıyorsun? Benimle günahım, kabahatim var. Onun için Allah cümlemize işte bu hadislerin ışığında efendim akıl fikir ihsan eylesin. Peygamberimizin Peygamberimizin başımızın tacı, sahabesi başımızın tacı, tabi'in başımızın tacı, o imamlar şeyler hep onlardan çıkmış büyük fakihler. tebe tabi'in başımızın tacı. Ama sonra ne oldu? Bu insanların dünya sevgisi, makam hırsı, insafsızlığı, gaddarlığı, bu insanlar Müslümanlıkla terbiye olurlarsa, bu ilaçla tedavi olurlarsa, olurlar olmazlarsa bunlar, zıpır olur, deli olur, divane olur, zalim olur. Çok çok kötü işler yapar. Yapıyorlar, duyuyoruz, görüyoruz. Yani ne kadar zor işler yaparlar. efendim, Peygamber Efendimiz'in torununu şehit ettiler. Akıl alacak işimiz. Hazreti Peygamber aleyhi ve sellem, Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Hem de ailesiyle, hem de çoluk çocuğuyla. Hem de efendim bir belde ahalisi çağırıyor, gel bizim bu tarafa seni halife seçelim diye. Aa, onu halife seçeceksin ama belli taraftaki başa geçmiş heriflerin menfaati gidecek. Sarayları başlarına yıkılacak. Hadi ordu gönderiyor. Efendim o Peygamber Efendimizin mübarek torunlarının, torunlarının çocuklarını, ailelerini, şeylerini ne ne şeyler olmuş. Bak Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Evet asabıma hürmet edin, tabiine, tebeyi tabine hürmet edin. Sünne yaz harur kesiz bu. Sonra yalan yaygınlaşacak. Bu insanların arasında hatta o derecede ki Yahli Ful Meru, Yahli Fel Meru, kabul en yüksekler. Yemin et demeden kişi basacak yeminini. Dur ya senden yemin isteyen yok. aldık bir yemin ediyor. Bu kaça efendim 950 lira. 800 lira olmaz mı? 900 lira olmaz mı? Vallahi billahi idare etmez. Ya dur ben sana 800 olmaz mı dedim? Yemin istemedim. Yemin et demedim. Ben, ben biliyorum ki o 600 lira. 600 lira ama yani demek istiyorum ki 50 lira birazcık param çıkışmayacak bir şey. İşte biraz bir ikram yapabilir misin? Öbür tarafta da var ya. Yemin ediyor. Y yemin et demeden yemin etmek ne alamet? Dininin zayıflığına alamet. İnsan doğru bildiği şeyle bile yemin edeceğiz zaman şöyle bir adam akıllı bir düşünür, yutkunur. Ne diye yemin ediyor? Çünkü Allah'ı şahit mi getireceğim? Ne böyle bir küçük işlem dolayı yemin edilir mi? Demesi lazım. Demek ki din zayıflayınca yalan yayılınca o da yalanın bir çeşidi yemin etmeden evvel yeminini basıyor adamlar. O hale gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Ve yeşheduk able en yüsteşet kendisinden şahitlik istenmeden o kendisi şahitlik eder ama yalan tabii yanlış. Doğru şahitlik etmek şart. Hatta kendisinin koşması lazım. Ben bu halseyi gördüm, işin doğrusu budur diye. Ama yalan yere, yalan yere şahitlik eder. Sonra bunlar kötü huyların alameti. Olmuş, tarihte böyle olmuş. Neden böyle olmuş? Peygamber Efendimiz'in ashabı iyi insanlardı da sonra niye böyle kötüleşti zaman? Genişledi. Genişledi dairemiz. Peygamber Efendimiz Medine'de, i Mekke-i Mükerreme'de, Arap Yarımadası'nın Hicaz mıntıkasında yaşadı. Saha i kiram dağıldılar, Şamı fethettiler, Irakı fethettiler, İranı fethettiler, efendim Anadolu'nun doğularını fethettiler, efendim Afrika'yı fethettiler, Asya'ya yürüdüler, her tarafa dağıldılar. E, Daha ne olacak? E, oraların hep ahalisi var, kimisi ateşe tapıyordu, kimisi efendim Hristiyandı, kimisi Yahudiydi. Kimisi edep, ahlak, ar, namus bilmeyen insanlardı. E onların hepsi girdiler mi şimdi şeyin altına? Osmanlı de, şey, İslam Devleti'nin kubbesi, çatısı altına hepsi girdiler. E huylu huyundan kolay vazgeçmez. Huylu huyundan kolay vazgeçmez. Efendim iyi insanlar azınlıkta kalıverir. O kötülerin adedi çok olunca böyle cemiyetin nizamı bozulur. Ne olması lazım? Hem o devirde, hem bu devirde. iyilerin çok aktif olması lazım. Yok hocam, ben şöyle bir kenara çekileceğim, evimin köşesinde hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Böyle değil Müslümanlar. İyiler, ortayı terk ederse kötüler doldur. Her şeyin peşinden koşacağız, her türlü hizmete koşacağız. Hayırlar bizden korkacak, ya gene bu geliyor diyecekler yani. Her hayırın altından kalkacağız, üstünden çıkacağız, her hayırda biz olacağız. Cemiyetin her meselesiyle ilgileneceğiz. Şimdi şu memleketin şu paryadı, şu haline bir bakacağız. Bizim bellelerimiz pırıl pırıl tertemiz olmalı değil mi? Müslümanız. Temizlik bizim şiarımız, dinimizin esası biz camiye bile gelirken tertemiz, elimizi, yüzümüzü, ayağımızı yıkamadan gelmiyoruz. Abdestin manası bu. İç temizliği, dış temizliği, elbise temizliği, mehkem temizliği, kalp temizliği, ruh temizliği, kafa temizliği, niyet temizliği, başa naşa Müslümanlık Temizlik demek imanın yarısı temizlik. E, göster bakalım eserini göster, tesirini göster bu temizliğin yok. Neden? Gayretli Müslüman değiliz, iyi Müslümanlı değiliz. Evimizde temizlik eksik, üstümüzde temizlik eksik, dişimizde eksik efendim. Ne bileyim, sokağımızda eksik, kendimiz dağınır, kükürürüz, tümkürürüz efendim, kendimiz pislediğiz, atarız çöpleri veya el birliği etmesini bilmeyiz. Şimdi şu memleket büyümüş bir arada oturuyoruz. Ben tek başıma bir yeri bir sokağa yapamazdım ama bu sokakta 10 tane apartman var. Her apartmanda 15 tane daire var. Efendim 150 hanelik bir köy gibi. Her şeyle bir ahbaplaşalım, bir muhabbet edelim, camide bir konuşalım, şu yolumuzu bir adam edelim. Çamursuz evimizden çıktık mı çamursuz şeyine kadar varalım Durağa kadar var onun, daireye kadar gidelim, paçamıza çamur sıçramaz. Herkes böyle temiz olsa, tipiz olsa, temiz pak bak eskiden gelecek yine bunlar hep, eskiden çok hoşuma gidiyor dedelerimiz, Allah mekanlarımızı cennet eylesin, şefaatlerine nail etsin, beyazdan gayrı renkli elirse giymeyi ayıplarlarmış. Neden? Aa, bak bu koyu giyiyor, renkli, giyiyor ki, beyaz giyicek, yani. temizleyecek ki temizliği belli olsun, kaçmayacak yani şeyler. Onu bile ayıplarlarmış. Eh, böyle çalışmadığımız için, asıl Müslümanlığı unuttuğumuz için, İslam'ın özünü esasını kaybettiğimiz için böyle oluyor işlerimiz. Camimize geliyorduk, batıyorduk, duvarları, lekeli şeyli. Dedik ki, böyle olmaz, temiz olsun. Elhamdülillah, el birliğiyle ne oldu yani? Bir şeyiniz mi eksildi? Allah razı olsun. Ortasını talep ederse, cemaate... Müdavim olsun, cemaate yapışsın, cemaatten ayrılmasın. Cennetin kıyısı, köne, keşe, kenarı, bahçesinin, duvarının dibi, gölgesi falan değil. Cennetin ortasını kim isterse, buhbu hatu şey, bir şeyin ortası demek. Cennetin ortasını kim ister? Hepimiz isteriz. Yani can, can veririz, peki ne yapacağız? Fe aleyhi biz cemaat olsun, cemaate bağlı olmak, cemaatten kopmamak, cemaate küsmemek ayrılık gayrılık çıkartmamak, efendim müdavim olmak, sev, sevgiyle muhabbetle böyle ilk vücut olmak boynunun borcu olsun. Demek ki cemaat halinde olursa cennete gidecek misiniz amellerle. <gülüyor> ve iyyakum vel furka. Tefrikadan sakınınız. Tefrikadan sakınınız. Yani ayrılıkçılıktan, çekişmeden, nizadan, fırka fırka parça parça olmaktan sakınınız. فَإِنَّ الشَّيْتَانَ مَعَ vahidi Çünkü şeytan bir kişiyle beraber olur. فَهُوْ minel الْإِسْنَيْنِ ebat. Fakat iki kişi oldun onlardan biraz uzaklaşır, korkar. İki Müslüman bir araya geldi. Hani düşün ki sen zayıf bir kimsesin, senin hasmın seni köşede bekliyor, tamam yanına gidince yakana yapışacak, kavga çıkacak. Ama tam o sırada yanına Ahmet de geliverdi. İki kişi oldunuz, o hoş geldin ne var filan derken o köşedekinin şimdi rengi attı. Aa, ben bunu tek başıma dövmeye niyetliydim ama şimdi iki kişi oldular diye. O artık vazgeçecek, uzaklaşacak şöyle. Şeytan da öyle. Tek başına gördü mü heveslenir Müslüman'ı aldatmaya. Ama iki kişi oldu mu biraz uzaklaşır. Bu adet çoğaldıkça daha çoğalır. Bu kadar kalabalığa yaklaşamaz. Cemaate yaklaşamaz. Onun için cemaatle beraber olacağız. Bu da çok mühim bir nasihattir. Yani bir hadisin içinde birkaç nasihati birden efendimiz söyleyivermiş. Asabıma hürmet edin demiş. Tabiiine tebeyi tabiine hürmeti tavsiye etmiş. Ondan sonra insanların bozulacağını söylemiş. Kötü insanların efendim çoğalacağını söylemiş. Bu devirde de öyle, o devirde de öyle. Ne yapacağız? İyiler hakim olacak. İyiler hakim olacak. Diyelim ki 35 tane sarhoş, ayyaş, hastalıklı, mızmız zayıf insan yığını var. Eh, beş tane de şey var şurada, zinde, sağlam, aklı fikri yerinde, becerikli insan var. Ne yapar insan? Hadi bakalım, otobüse bunları bindir, efendim sen direksiyona geç, sen de kapıları tut, sen de şöyle yap, böyle yap ki bu sarhoşlar, bu ayyaşlar otobüs giderken bir ha, yanlış iş yapıp bir kaza çıkartmasınlar. Bunları selametle hastaneye götür, tedavilerini ettir, akılları başlarına gelsin filan kaç kişiye verildi vazife? Beş kişiye neden? Etekisi, ötekiler darmada İyiler, iyi insanlar aktif olmazsa, koca kalabalık iyileri mahveder, cemiyet gider, batar. İslam gemisi batar. İyiler hakim olursa, hepsini birden selamete götürür. Hepsini birden selamete götürür. Yani ötekileri de selamete götürür. Onun için Müslümanların aktif olması lazım, anladınız mı? Müslümanların aktif olması lazım, aktif olmadığı takdirde cemiyet gider. Bak Endülüs'ü okuduk, Endülüs 8 asır Müslüman yaşamış, ondan sonra aralarındaki tefrikalardan, çekişmelerden dolayı Katolikler oraları istila etmiş, ne zulümler yapmış. Tarih kitaplarını açıp okumak lazım gözyaşlarıyla. Ne zulümler yapmışlar. ve Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Romanya'da, Rusya'da ne zulümler olmuş Kafkasya'da. Dedelerimiz o Kafkasya'nın aslanları az mı çalışmışlar o Çerkesler, abazalar, Gürcüler şeyler şeylerle az mı çarpışmışlar? Çarpışmışlar ama öteki adam sırtını öbür tarafa dayamış geniş kalabalık bu taraf Tefrika içinde birbirine yardım edememiş. Şimdi Kafkasya kuzey ile güneyin birbirine birleştiği bir yer. Güneyde ne var? Müslüman ülkeler var, Türkiye var, Irak var, İran var, Afganistan var, Pakistan var. Orası kapı gibi yani. Kafkasya kapı gibi. Kuzeyde de bilmem Ruslar var. Kuzeyde de Müslümanlar var aslında. Kırım'da Müslümanlar var, Kazan'da Müslümanlar var. Orta Asya tarafında Müslümanlar var. Zaten bütün Sibriya eskiden beri Türklerin diyarıymış filan. Eh, onlar oradan yüklenirlerse buradan da Müslümanlar arkadaşlarına destekçi olsalardı ya. Haberleri yok birbirlerinden. Destekçi olmamışlar. Efendim, o kapıdan bu tarafa düşman sarkmış, geçmiş, petrol mıntıkalarımızı elde etmiş, Müslüman diyarları elde etmiş, 800 bin kişi kesmişler sadece Azerbaycan'da. Efendim Kırım'da Müslüman bırakmamışlar, almışlar, götürmüşler. Orta Asya'da öyle. Bizim dağınıklığımızdan dolayı oluyor. Veyahut, veyahut kötülerimizin vur patlasın, çal oynasın dünyaya dalmasından oluyor. İyilerimizin efendim, bir kenara çekilmesinden oluyor iyi kenara çekilmeyecek. İyi meydanı boş bırakmayacak ki iyilik hakim olsun, kötülük kenara çekilsin. O iyilere tabi olsun. Peygamber Efendimiz ondan sonra bu kötü huylar olacak filan diyor. Ok, onun arkasından feh ile, femen erade bu, bu hatel cenne demiş. Demek ki bunun bir çaresi buymuş. Cennetin orta yerini isteyen cemaate sıkı sarılsın, tefrikaya düşmesin demiş. Öyle anlaşılıyor ki İnsanlar yalan söylemeye başlayınca, boş yere yemin etmeye başlayınca, ahlakı bozulunca Müslümanlar sımsıkı bir araya gelirse o zaman işler düzelir. Cennetin ortasında kazanır, işler de düzelir. Onun için bir araya geleceğiz. Onun için muhabbet edeceğiz. Onun için küçük hesaplarla birbirimize küsmeyeceğiz. Ben planca komşuyla konuşmuyorum. Neden? Efendim tarlamızın duvarını yapalım dedim de işte bilmem o şöyle ya tarla nedir, duvarı nedir, çiti nedir, ufacık şeyden iki Müslüman birbirine darılır Hocam ben iyi güzel ama filanca komşuyla gidip gelmiyoruz. Neden? İşte geçenlerde bilmem sus şöyle olmuştu da bilmem ne böyle olmuştu da bahçede şu oldu da bu kaldı. Ya çocuklar birbirine şöyle yaptı da böyle yaptı. Da. Ya iki paralık dünya için Müslüman Müslüman kardeşini feda eder mi? Etmeyecek. Sımsıkı sarılacağız birbirimize. Tehlikeye düşmeyeceğiz. Çünkü şeytan bizi bu cemaatin içinde aldatamaz. Bu cemaatin içinde aldatamaz. Yalnız yakaladığı zaman aldatır helak eder. Günahı hıka o zaman yaptırtır. Burada yaptırtamaz. Sokulamaz buraya. Ezen okundu kaçtı gitti. Allah deniliyor kaçar gider. Sokulamaz. Ama yalnız yakaladı mı şey yapar. İki kişi oldu mu uzaklaşır. Üç kişi oldu mu, cemaat oldu mu uzaklaşır. Sonra Peygamber Efendimiz yine o yalnızlıkla ilgili herhalde böyle yalnız olunca şeytan bu sanat olur sözünün arkasından buyurmuş ki la yahlu zenne raculun bimraetin ve inne salife şeytan. ''Sakın ha, asla ve kat'a bir erkek nâmehran bir kadınla bir yerde yalnız kalmaz, albet olmaz.'' ''O kim?'' ''Bir kadın, bilmiyorum.'' ''Sen kimsin?'' ''Akrabası falan mısın?'' ''Haremi misin?'' ''Diyelim.'' ''E bu tek odada, kapalı yerde ne işiniz var?'' Böyle. ''Efendim işte ben buraya gelmiş oturmuştum, sonra kapı açıldı, o da geldi oturdu, bilmem, olmaz.'' Peygamber Efendimiz herhangi bir sebeple nasıl olursa olsun, mahremi olmadan bir kadınla bir erken, yan yana bir odada, bir kapalı yerde halvet kalmasını uygun görmüyor. Neden? Bir şey olmaz hocam. Bir şey olur olmaz bilmem. Peygamber Efendimiz daha iyi bilir. Allahu Teala Hazretleri en iyi bilir. Dinimiz kötülüğü başlamadan önler. Sen sıhhatli kalmayı mı tercih edersin? Yok hocam mikroplara bulaşayım, hasta olayım. Tam ölmek derecesine geleyim, hastaneye götürsünler, ameliyatla kessinler, bitsinler, ilaçlar, bilmem, serumlar filan. Ondan sonra iyi olayım, sıhhatime kavuşayım. Ha, onu mu ister? Yok hocam, hiç hasta olmadan sıhhatli olmayı isterim. Heh. İslam, sıhhati hiç bozmamayı hedef alıyor. Her şeyin sıhhatli olmasını istiyor. Hastalık çıktıktan sonra tedavisi zor olur. Allah korusun, hastalık çıktıktan sonra tedavisi zor olur. Hatta, hatta Almanya'da gezerken neler neler duydum. Ne garip şeyler duydum. Yani çok çok böyle tüyler diken diken edecek şeyler istiyor insan. Bir kızla bir erkek, bir kadınla bir efendim adam yan yana durmayacak, aynı yerde durmayacak. Durursa ne olur? Üçüncüsü şeytan olur. Bir o kadın, bir o erkek, şeytan da dikilir oraya aralarına, onu kışkırtır, onu kışkırtır. Demişler ki, peki hocam. Başka bir hadis içerik de burada değil de hatırımda kaldığına göre demişler ki erkek kardeşi olursa yani kadının kocasının erkek kardeşi olursa onunla yan yana kalabilir. E, buyurmuş ki o akraba elhamu elmevtü yani ölümdür ölüm. Çünkü evet bir şey yapmazlar yapmasınlar ama yaparlarsa çok fena olur. Ne akrabalık kalır ne şey kalır mahvolur yani aileler mahvolur. Onun için Tedbir olarak böyle olacak. Kadınların yeri ayrı, erkeklerin yeri ayrı. Tek olarak kalmak yok. İslam hastalığa düşmeden tehlikeleri önlüyor. İçki, haram. Neden içildiği zaman akıl gidiyor? Katillik oluyor, kavga oluyor, hırsızlık oluyor, arsızlık oluyor. İçkiyi taşımak da haram. Satmak da haram. Aklıma geldi ki şimdi cami şeye, bakkala gidiyoruz. Besmele'yi koymuş oraya, vazgeçemiyor Allah'ın adından, Besmele'den vazgeçemiyor, içkileri de oraya koymuş. er Allah Alallah levhasını oraya koymuş, efendim şarap şişelerini buraya koymuş. Onlara dedim ki kaldırın şu levhaları, tabii kızar bana. Hocam der işte mübarek Besmele levhası, mübarek er Allah Alallah levhası kaldırılır mı? E peki onunla o yan yana olur mu? İçki şişesiyle besmele yan yana olur mu? Alay mı ediyorsun sen dinimize, imanımıza? Bismillahirrahmanirrahim yazılı Allah'ın yasak ettiği içki şişesi orada duruyor. Hocam kazanç az oluyor. E sen kazancı müşteriden mi sanıyorsun? Allah veriyor kazancı insana. Çok çok gördük hesap yapan insanları, çok kar hesapları yapan insanları haramdan kazanmak isteyenlerin malının kökü gitti. Helalini isteyenlerin Allah ummadığı yerden arttır, bereketlendirir, rahat ettirir evinde onun için harama hiç tenezzül etmemesi lazım aklı başında olan Müslüman'ın Müslümansa Müslümanlığını bilsin kafirse şöyle çıksın bayrak açsın ben kafirim dedim biz de o zaman söz söylemeyelim ha sen kafirsin kafirlik sana yakışır yap diyelim ama Müslüman'ım deyip de kafirlik yapmaya kalkınca o zaman olmuyor من سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنُ Üçün sonuncu cümlesinde de Peygamber Efendimiz aynı hadisin içinde yani aynı rivayetin içinde buyurmuş ki kimin iyiliği kendisini sevindirirse, kötülüğü üzerse o mü'mindir işte. Bir kötülük yaptığı zaman içine dert oluyor, üzüntüsü düşüyor. Tuh yapmasaydım, niye yaptım, niye şeytana uydum, niye nefse uydum, ya biraz da sabredi ya filan diyor. Veyahut bir iyilik yaptığı zaman oh elhamdülillah bugün gittim filanca hastayı ziyaret ettim filanca kimseye yardım ettim Allah e, kabul etsin işte elimden geldiğince biraz cebine eline bir şeyler verdim filan. Eh seviniyor uçuyor böyle memnun işte o mümin iyiliği kendisini sevindiriyor kötülüğü kendisini izliyor. İki müslüman olmuş bak imandan dolayı oluyor yoksa öyle iyi şeyi de sevmez yani kafir oldu mu insan iyi şeyi de sevmez. İmanın alameti, yaptığı iyilikten sevinç duymak, kötülükten üzüntü duymaktır. Bundan sonraki hadisi şerife geldik. O hadisi şerif biraz bizim işimize yarıyor, bizim keyfimizi arttırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi güzel de herkes memnun olur da bu seferki bize, bir size, bir bize. Ekrimül ülema, alimlere hürmet edin. Feinnehum veresetül enbiya, çünkü onlar peygamberlerin varisleridir hemen ikram ederse fakat ikram Allahu ikram Allah'a ve Resulü'hü kim onlara ikram ederse muhakkak ki Allah'a ve Resulü'ne izzeti ikram ve itibar etmiş olur diyor bu hadis-i şerifte. Bunun hususunda çok şeyler var. Hadis-i şerifler var. Efendim geçtiğimiz haftada okumuştuk böyle ulemaya hürmet etmek mevzuunda. Ulemaya hürmet ilme hürmetten dolayıdır. Ülemaya izzet, itibar, hürmet görmezse ilim kaybolur. Şimdi bir kardeşimizi gönderdik bir şehre. Bizden istiyorlar zaman zaman işte bir güzel huylu, tatlı dilli, dini iyi bilen bir hoca gönder bize hocam. Talebelerinden birisini gönder. Fesala birisini gönderdik. İyi bir kardeşimiz. Efendim döndü. Üzgün, yüzü asık, hiç memnun olmamış. Anlattı anlattığı olanları, adamlar ilme hürmet etmiyor. Eh, o zaman kendileri bilir, kendileri bilir. İlme ilme hürmet edilmeyen yerde alim kalmaz, İ, alim gelmez, alimin gelmediği yerde ilim kalmaz, ilmin kalmadığı yerde her şey ters gider. Çok fena duruma düşeriz. Bak Osmanlıların ilk esaslı kararları nedir? Hazreti Osman Gazi yani ilk daha Osmanlı Beyliğinin kurucusu, küçük bir aşiret beyiymiş oğlu Orhan'a vasiyet ederken diyor ki, alimlere hürmet et hürmet et, hürmet et, hürmet et öyle hürmet et ki başka beldelerdeki alimler senin beldende ilme hürmet gösteriliyor diye buraya toplaşsınlar devletin taktiğine bak, yani her devletin bir taktiği var ya şimdi o Osmanlı küçücük bir beylik Selçuklular gel demişler, madem bir yer istiyorsun, yurt istiyorsun, işte sana efendim Osmancık, Söğüt yaylalarından şöyle şu kadar yaylaları, yaylak verdim, hayvanlarını buralarda sür, efendim, burada otur. Osmanlı Beyliği aşireti gelmiş oraya, başlarında Osman Gazi var, Gazi yani kafir, kafirlerle de gaza ediyor, cihad ediyor. Gelmiş oraya oturmuşlar. Eh, o kadar cahil ki, Şeyh Edebali'nin evine gitmiş, Duvarda bir şey, bir şey asılı, bu ne diye soruyor. O kadar cahil bak, Allah hiç okuması şey, bir şey yok demek ki. Hiç görgüsü bilgisi yok. Efendim, yatay yorganın hiç şekli olduğu gibi duruyor, hiç bozulmamış. E, uyumadınız mı efendi? E demiş Allah'ın kelamı duvarda ben nasıl uyurum? Er pençe divan durmuş karşısında. Yani cahil ama arif. Mektep medyatı sesi yok ama diploması yok ama Allah'ın kelamına hürmeti var Allah'ın kelamına hürmetinden bak Allah ona ne verdi rüyada görmüş göbeğinden bir ağaç çıkıyor dalları cihanı tutmuş şeyhe sabahleyin anlatıyor hocam böyle bir rüya gördüm göbeğimden bir ağaç peyda oldu dalları bütün cihanı tuttu anlıyor tabi ötekisi Allah'ın Allah. evliya aslında, kızını ona evlendiriyor Osmanlı, Osmanlı saltanatını göstermiş Allah orada yani öyle bir devlet kuracaksın ki dalları, cihanı tuttuğu gibi çınar ağacının o ağacın eh Af Afrika'ya gitti, efendim Asya'ya gitti, Kırım'a gitti, ta Avusturya'ya, Macaristan'a gitti. Karadeniz bir Türk gölüydü o zaman. Ne günler gördü bu millet de sonra ne hal etişti. Ne günler gördü? işte hürmetimler. Bak o kadar bilgisi az insan ama irfanı var. Arif Allah gönlüne bir sağlam Hak gönlü, gönüllü olduğu için bir nur vermiş, hakkı görüyor. Oğluna vaziyetinde ne diyor? Evladım, ülemaya izzet et, hürmet et. Öyle izzet ve hürmet eyle ki başka beldelerin, alimlerin senin memleketine gelsinler. Anladın mı şimdi Osmanlıların küçük bir beylikten nasıl büyük bir imparatorluk olduğunu? Neden böyle bir büyük imparatorluk olduğunu? Anladım hocam? Onlar ordular kurdular, saldırdılar. O, ne o ordular fayda verir? Ne daha başka bir tedbir fayda verir. Değil mi ki ilmi tuttu, değil mi ki alime hürmet etti, ondan dolayı Osmanlı yükseldi. Her zaman öyledir. İlmiyat, i̇lme sarılan, alime sarılan, efendim ahlaka sarılan, dine sarılan millet yükselir. Tahsili de olmasına lüzum yok. tahsili Tahsili de elde eder sonra. İlk önce bir güzel şey oldu mu? Hazreti Ömer, bir vadiden geçerken ağladı. Koca Ömer ağlar mı ya? Baba yiğit. Kaç kişi önünde duramaz yani öyle güçlü kuvvetli. Hz. Ömer ağladı. Dediler ki niye ağlıyorsun? Gözlerinden zaten yanağına iz yapmış ağlamakta. Kalbi yumuşak. Kalbi nurlu. Diyor ki hey, hey günler. Ben burada diyor. Hayvan güderdim diyor. Çobanlık yapardım da diyor. İyi yapmadığım zaman eh, azar işitettim diyor. Şimdi Allah bana emir-i verdi. Bak koca cihan ta nereye benim emrimde diyor. Bak bilgisi yok ama arif olunca öyle oluyor işler. Onun için başka şeyden, paradan, puldan, aletten, edevattan bilme başarıyı. Muvaffakiyeti. Muvaffakiyet Allah'tandır. Ve Müslüman kalbi temiz insan, Halis, hakiki kimse Allah ona her şeyi yardım eder. Her şeyi gösterir, öğretir. Bir nesil sonra bir nesil sonra hepsi, hepsi alim olur. Hepsi atom alimi olur. Bak Beni Sakif kabilesi Taif'teki Peygamber Efendimiz'i taşladılar, Taif'e sokmadılar. Cebrail Aleyhisselam geldi, dedi ki, Ya Resulallah, allah Teala Hazretleri beni gönderdi. İstersen bu beldenin altını üstüne getireyim. <Gülüyor> Peygamber Efendimiz bedkıva etmedi. Onların çocuklarını düşündü. Onların çocukları iyi insanlar olacak. Peygamber Efendimiz'i taşlayıp topuğunu kanatan insanların çocukları mücahit oldu da İslam'ı her tarafa yaydı. Bir nesil sonra, bir nesil geçti. Moğol istilası oldu, Orta Asya'dan geldiler, dalga dalga böyle Moğol askerleri. Din, din yok, iman yok. Girdiği yeri çekirge sürüsü gibi, fil sürüsü gibi ezip geçiyor. Taş üstünde taş bırakmıyor, yakıp yıkıp öyle gidiyor. Bir asır sonra Müslüman olduydı. Bir asır sonra Müslüman oldu yani. Müslümanlık böyle. Cahili alim yapar, insanı sultan yapar, yükseltir yani. Bir beldeyi cennet gibi böyle güzelleştirir. İhsan çekildi mi de hadi bakalım 20. yüzyıldasın her türlü çare var yap bakalım yapacak. Hiçbir şey yapalım. İ i̇man yok çünkü. İman olmayınca bereketli kere sıyrılıp gitti mi ailede bereket yok Kadın çalışıyor, erkek çalışıyor, çocuk çalışıyor. Oo, o evde bet, bereket, bolluk. Hayır. Akşam geldiler mi hırgür hırgür. Efendim sabah gittiler ve bir telaş, bir gürültü, benim e, efendim 9000 on bin lira maaş alan kardeşim kadar huzuru yok evinde. İman başka şey yani. Alimlere hürmet ettiler. Bir de bir başka şey anlatıvereyim. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz hadisi şerifle, kim İstanbul'u fethederse o komutan ne iyi komutandır buyurdu ya Peygamber Efendimiz, o mesleğe olmuş bir komutan. Kırmış birisi alimlerden o alim de biraz sertçe yani Fatih'in de çok kabahati yok ama gene de öyle yapmaması lazım demek ki öteki alim sert onu azletmiş etmiş ama lalası var, hocası var Molla Gürani başka alimler var hepsi dürüst insanlar sakallı, ciddi insanlar öyle padişaha falan eyv eyvallah edecek insanlar değil, dalkavuk insanlar değil demişler ki toplanatmışlar gidelim bu padişaha ya bu azlettiği adama tekrar yerini verir, ya da biz de bu ülkeyi terk ederiz, ilmin, alimin kıymetini bilen bir başka ülkeye gideriz demişler. Aldırtmışlar kararı girip, yani kızgınlıkla alimi oradan oraya sürdürmek yok diye kararı geri aldırtmışlar. Alimler peygamberlerin varisleridir Peygamberlerin varisleri ne? ne gelir miras olarak? ilim gelir, irfan gelir, din gelir, iman gelir. Onları alır alimler, halka tevzi ederler. Peygamberlerin vazifesi insanları hak yola davet etmektir, alimler davet ederler. Peygamberlerin vazifesi insanları irşad etmektir, onlar irşad ederler. Hakkı söylerler, hayrı söylerler, Efendim cemiyeti israh ederler. Ülemaya hürmet olmazsa olmaz. Şimdi bizim memleketimizde şöyle bir düşünü veriyorum. Bir çalgıcı, bir türkücü, bir danssız çok daha fazla itibarda. Neden? Millet sevkte sefada. Zevk sefa yerleri ağzına kadar doluyor. Yani değil böyle bizim çok mu bizim bu cemaatimiz Başka yere göre çok? Ne kadar? 500 kişi. Ama hele bir şarkıcı gelsin. Bir meşhur şarkıcıyı tut. Bakalım stadyum yetecek mi bakalım. Yirmi bin kişilik stadyum yetmiyor. Millet sevke düşkün. Demek ki ilme, ilme kıymet çok verilmiyor. Allah, Allah ilme hürmet eden kavimleri yükseltir. Zevkine, sefasına düşen her kavim helak olmuştur şeyde. Tarih boyunca her kavmin hem de en yüksek zirveye ulaştığı zaman, orduları en kalabalık olduğu zaman, askerleri en çok olduğu zamanda helak olmuştur. Büyük imparatorluklar çatır çatır parçalanıp gitmiştir zevkten safada. Bu nefis insanı mahveder, cemiyetleri de mahveder. Huzeyf'in safa bu eğlence, bu gece safaları efendim bu harcanan olup gibi paralar zehir olur milleti mahveder. Onun için Allah onlara akıl fikir versin, islah eylesin. Bizlere akıl fikir versin, daha çok çalışmayı nasip eylesin. İrşad edici çalışmalar yapmayı cümlemize nasip eylesin. Kim alimlere hürmet ederse Allah'a ve Resulüne ikram ve hürmet etmiş olur. Çünkü alim Allah'ın alimi olduğundan ona hürmet etmiş olur. Eskiden Hoca Efendi'nin birisi böyle ders verilmiş benim gibi kürsüde. İhile bir de kalkarmış ayağa. Tabii o kalkınca talebeler de kalkıyor sonra otururmuş. Sonra yine kalkarmış, yine oturmuş. Bir tanesi demiş ya, hocamız niye böyle kalkıyorsunuz? Demiş kapı açık. Benim kendisinden ders aldığım, seyiz aldığım hocamın torunu orada oynuyor. Arada görünü veriyormuş. Hocasına hürmetten torunu orada görünüyor diye ayağa kalkıyor. Ben de İstanbul'da gidiyorum, otobüsteyiz. Efendim, çemberli taşa geldik. Yanımdaki şahıs yaşlı. Ben ayakta duruyorum. Onu oturttum. Orada duruyor. Kemberli taşa geldik. Oturduğu yerden kalktı ayağa. Otobüsün içinde. Dikildi. Ne oluyor dedim. Şurada hocam yatıyor dedi. Şurada hocam yatıyor methun dedi. Ona hürmetinden otobüsün içinde geçerken ayağa kalkıyor. Böyle olduğu zaman böyle olduğu zamanlarda ileri gitmiş. İlme kıymet kalmadığı zaman verilmediği zaman, alim horlandığı zaman mahvolur milletler. Allah ilmi İlmi seven, alimi seven, ilme bağlı olan, her işini ilme uygun yapan bir millet eylesin milletimizi. Bir hadis-i şerif daha okuyayım. vereyim. Ondan sonra zamanımız dolduğu için sözümüzü keselim. اُكْفُلُوا لِي بِسِدِّ خِسَالِمْ اَكْفُلُ bil بِالْجَنَّةِ Ey Âmirü'l-Mü'minîn. ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh ettiğine göre Bana altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Sözün altı şeyi yapacağınızı, ben de size cenneti size geleceğini, sizin cennete gireceğinizi, cennet ehli olacağınızı garanti edeyim. Öyle olacak. Demişler ki onlar ne dedi yar altı şey buyurmuş ki ef salatu, vez dikkatu, vel emanetu, ve sergül, vel batnu, Üç tanesi iş, üç tanesi vücudumuzda üç şey. Altı şey kim yaparsa, altı şey kim usulüne uygun kullanırsa cenneti peygamber efendimiz garanti ediyor ona. Neymiş o altı şeyden üç tanesi? El salatı ve zekatı ve emaneti. Namaz, zekat, emanet. Öteki üç tanesini El felcu ve el ve lisan. Teratül uzvu, midesi ve dili. Şimdi açıklayalım biraz. Namaz, zekat ve emanet. Bunları <gülüyor> te nasıl tekaffül edeceğiz, nasıl garanti edeceğiz? Yani beş vakit namazı kılmayı garanti ediyor musunuz? Namaza müdafim olmayı, hıkmık olmaz. Yani beş vakit namazı kılacaksın. Neden? Öyle sebepler var ki ciltlerle kitap yazsak bitmez. Yani bu namaz bizi şu İslam'a bağlı tutan ibadettir. Bu namazı olmayanlar, bu namazı bırakanlar kopup gitti Müslümanlık'tan. Babası müftüyken, dedesi vaizken, hocayken, müderrisken gitti gümbürtüye. Namaza müdafim olandan kurtuldu. Namazın innes e, tenha anil fahşai vel mülker. Namazın çok hastaları var. Kötülüklerden alıkoyuyor. Bizi İslam'a bağlıyor. Ahdimizi tazeliyor. Üzerimizdeki kirleri, pasları yıkıyor. Bizi her gün beş defa yıkıyor namaz. Temiz pat ediyor. Namazı muntazaman kılacağız. Allah Teala ile bağlantımızın kesilmeden devam etmesi için namaz şart. Bir. Rekat. Rekatı da tekaffir Hocam namazı bin rekat kılayım da paramı isteme. Olmaz. Olmaz. Namazı da kılacaksın, paranı da kıyacaksın. Öyle şey yok. Hocam çok zor kazandım bu parayı, çok seviyorum bu paraları. Her akşam otururum sayarım kaç tane oldu diye. Olmaz. İşte o sevdiklerini Allah yolunda sarf edeceksin. Allah yolunda malını zekatını vermezsen malın pis kalıyor. O fakirin sende hakkı kalıyor, yarın alırlar, Allah sorar. Sonra sen o hayırını yapmadığın için bu cemiyet batar. Bu cemiyet hayatının yürümesi için bu işin yürümesi şart, tedakarlık şart. Şimdi bana kaç yerden söylüyorlar, şey yapıyorlar, ben de bizim vakıftaki arkadaşlara soruyorum, ediyorum filan. E hocam diyor, geçen seneki kadar para gelse bile bu sene paranın değeri düştüğünden yardımı o kadar yapamıyoruz. Filanca şahsa geçen sene para vermişsiniz de bu sene veremiyormuşsunuz. E, ne yapalım diyor, yani paranın değeri düştü. İlan veriyoruz, zekatlarınızı, hayırlarınızı bizim vakfa verin. İşte biz böyle talebelere dağıtıyoruz, muhtaçlara, dullara dağıtıyoruz diye. Hiç zenginlerden ben zekatımı vereyim diye haber gelmiyor da diyor, e, fukarı Bana da zekatınızdan biraz verin diye haber geliyor diyor. İlan verdik mi ona cevap ona geliyor diyor, zenginden gelmiyor diyor. Yani paraya kıyamazsa insan olmaz. Herkes malının bir miktarını böyle hayra tahsis edince bu cemiyette her şey düzelir, birlikte beraberlikte sonra bir şey de olmaz. Malının böyle tamamını kesip almıyor, koparıp almıyor İslam dini. Böyle bir ölçüde alıyor, onu aldığı zaman daha iyi olur. Hiç ağaç budanırken gördünüz mü? E gördük, dallarını çatır çatır testereyle kesiyorlar. E yazık ki o ağacın dalları şimdi orada meyve olacaktı, çiçek açacaktı kesilir mi? Sana at mermek. Kesilince daha çok meyve verir. Ağaç daha çok yaşar. Kesilmediği zaman yozlaşır ağaç. Dalları kurur olmaz. Bu böyle denenmiş bir şey. Aslımermez. O kesil kesil